Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rıdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbi'le Âlemin. Ve Salat ve Selamü Aleyküm Rasulüna Muhammed ve Aleyhi ve Psahbhi Ejamain. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 284. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip edenler 48. sayfayı açarlar ve 284. ayet-i kerimeyi bulurlar. Lillahi ma fissemavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Hepsi Allah'a aittir Beni çok etkileyen ayetlerdendir Bu tür ayet Kur'an'da çokça tekrarlanmıştır Velillahi mülkü semavati vel arz gibi Velillahi mafis semavati vel arz ve mâ fil ard veya vel ard ve mâ fil ard göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ındır göklerde ve yerde var olanların tamamının mülkiyeti ve otoritesi Allah'a aittir. Böyle bir Allah celle celalühe iman etmişiz bir iman etmişiz biz. Yani yeryüzünde Dinime düşman olan insanların sayıları ne kadar çok olursa olsun, paraları ne kadar çok olursa olsun, silahları ve teknolojileri ne seviyede olursa olsun, biz yerin ve göğün tamamının Allah'a ait olduğuna inanmış insanlarız yani dinime düşman olanların da sahibi Allah Celle Celaluhu, onların sahip oldukları askeri ve ekonomik gücün sahibi olan da Allah Celle Celaluhu'dur. Onun için Rabbim bize diyor, وَلَا nase سَبَخْشَوْن۪ي İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyor Rabbim. Bir de gökler ve yer Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Biz en sevdiklerimizin, annemizin, babamızın, eşimizin, çocuklarımızın, dostlarımızın sahip olduğu malları da severiz. Hani annenizin, babanızın evi başkalarının evinden daha sevimlidir. Halbuki başkalarının evi Kalite itibariyle, yapım itibariyle Annenizin, babanızınkinden çok daha güzel yerde Çok daha güzel yapılmıştır ama Anne ve babanıza ait olan ev daha sevimlidir Bütün yeryüzü ve gökyüzü Allah Celle Celaluhu'ya aittir İnancına sahibiz de biz Onun için denizleri severiz, yıldızları severiz Niye? Allah'ı severiz de ondan. Çiçekleri severiz, böcekleri de severiz. Çünkü biz Allah Celle Celaluhu severiz. Onu sevdiğimiz için onun yarattığını da severiz. Yunus bunu özetlemiş. Yaradılmışı severiz, yaratandan ötürü diyor. Ve in tubdu ma fi enfusikum av tukhfuhu yuhasibkum billah Siz içinizden geçenleri açıklasanız da gizleseniz de Allah onlardan dolayı sizi hesaba çeker diyor Rabbim. Bu ayet-i kerime sahabeye duyurulduğunda bazı sahabe çok tedirgin olmuş. Hemen Peygamber Efendimize gelmişler. Ya Resulullah. Evet. Birçok haramı işlemiyoruz ama gönlümüze düşüyor, geliyor bazı kötülükler gönlümüze geliyor. Gönlümüze geldiğinden dolayı da hesaba çekileceksek bizim işimiz bitik anlamında sevgili peygamberimize durum arz ediyorlar sevgili peygamberimiz de onlara hemen bundan sonra gelen daha sonra gelen yani Bakara suresinin son ayet kelimesinin başına okuyor La yukellifullahu nefsen İlla vüsaha Allah Kullarının Gücünün yetmeyeceği şeyden Hesaba çekmez Onlara gücünün yetmediği şeyi Teklif etmez Ayetini okuyor Gönlümüze hükmedemediğimiz Çok yer vardır Gönül ferman dinlemez Dışarının fermanını dinlemediği gibi Bazen insanın kendi fermanını da dinlemez ama bazı iyilikler ve kötülükleri biz kendi isteklerimizle düşüncelerimizde geliştiririz. İyilikleri geliştirelim ama kötülükleri fazla düşünmeyelim. Kötülük planları kurmayalım. Ama kötülükler bizim aklımıza da gelir mi? gelir. İnsanız. Gelmeyen insan var mı? Yok. Yeryüzünde gönlüne kötülük gelmeyen insan yoktur. O zaman insanlıktan çıkar. Ya melek olur, ya şeytan olur. Şeytan zaten kötülüğün içerisinde. Her insanın içine kötülük gelir. Ama Yiğit odur ki, er kişi odur ki, yiğit kadın odur ki, Gönlüne gelen kötülükleri, estağfurullah diyerekten, Tevbe tevbe diyerekten, ondan hemen uzaklaşmasıdır. Bir de, özellikle gençlerden ben bunu duyarım, Özellikle üniversite delikanlıları, Hocam, bazı vesveselerden kurtulamıyorum, diyor. Yani bazı şeyler devamlı hatırıma geliyor. Kötülükler hatırıma geliyor. Ben onu yapmıyorum ama fakat beni çokça meşgul ediyor diyor. Ben de diyorum ki bu senin iyiliğin işaretidir. Hırsız fakir evine girmezmiş. Fakir olduğunu bilirse tabii Bazen televizyon ve gazete haberlerinden öğreniyorsunuz. İşte filan zenginin evine hırsız girmiş. E girer. Orada hırsız oradan bir şey çıkacağını bilir. Bulunacağını bilir. E garibin evine girse ne olacak? İki minder bir yastık. Başka bir şey yok. Şeytan da imanı olmayan kişiye vesvese vermezmiş. Hatta ondan kaçar diyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki. Ee, i̇nni beriyum minkum inni akhafullaharabbel alemin. Vallahi ben sizden uzağım diyor müşriklere. Ben Allah'tan korkarım diyor şeytan. Yani sizin durumunuz benden kötü diyor şeytan. Şeytan mümine daha çok vesvese verir. Eee gönlünüze kötülükler gelir. Bizim yapacağımız şu o kötülükler amma da iyiymiş deyip üzerinde plan kurmayalım, devam ettirmeyelim. 1 iki, gönlümüze gelen hiçbir kötülüğün tatbik alanına uygulanmasına müsaade etmeyelim. Fe ya'urfu ve yu'azzibü men Allah dilediği kulunu affeder, dilediğine de azap eder dilediğine azap eder derken, suçu yokken değil, suç var. Mesela imanla Rabbimin huzuruna varmayı başarmış bir mümin. Fakat epeyce de günah işlemiş. Rabbim dilerse, bütün günahlarını affeder, cennetine gönderir. Ama dilemezse, o zaman da affını dilemez, azabını dileyecek olursa, işlediği günahlar kadar azap görmesini sağlar Allah Celle Celaluhu. Vallahu ala kulli şeyin gadir. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu her şeye gücü yetendir diyor Rabbim. Ve şimdi hepimizin, hepimizin mi diyelim yoksa birçoğumuzun ezberinde olan ve amener rasul diye isimlendirilen camilerimizde her gün yatsı namazından sonra imamımız veya müezzinlerimiz tarafından okunan iki ayeti kerimeye geldik Çok önemli Bütün ayetler önemli ama Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kim Bakara suresinin sonundan bu iki ayeti okursa okşiye yeterlidir diyor. Bir kere şunu iyi bilelim. Biz Kur'an-ı Kerim'i bu dünyada hayat bilgisi kitabı olarak okuyacağız. Kılavuz kitabımız olarak okuyacağız. Yol rehberimiz olarak okuyacağız Hayatımızı şekillendiren kitap olarak okuyacağız Bunun için okuduğumuzdan dolayı Allah Celle Celalüh bize Her harfine en az on sevap verecektir Efendimiz öyle diyor Her gün yatsı namazından sonra bu iki ayeti mutlaka okuyalım Evde namaz kılmışsak kadınımız erkeğimiz kendisi okusun Camiye gitmişlerse camide imam veya müezzinin okuması dinleyen için yeterli değildir Okuyan imam görevini yapmıştır veya müezzin okumuşsa o görevini yapmıştır Her cemaat kendisi ayrıca bu iki ayet-i kerimeyi okusunlar ne diyoruz? Bütün dünyaya bir mesaj gönderiyoruz biz her gün. Diyoruz ki, Âmenel rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Peygamber ve bütün mü'minler, o peygambere indirilene, Rabbinden indirilene iman ettiler Peygamber iman etti Bütün müminler de iman etti Neye? Rabbinden peygambere indirilen kitaba Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ettiler Bu Kur'an'a peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etti Bizler de iman ettik diyoruz Bu kadar mı? Değil İmanın şartlarını sayıyoruz şimdi biz. Kullün ame billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi. Bütün bunlar bütün müminler ve peygamber Allah'a iman etti, meleklere iman etti, kitaplara iman etti ve peygamberlere iman etti. Şimdi biz okuyoruz, dünyaya ilan ediyoruz. Ve diyoruz ki, Biz Müslümanlar, Bütün dünyadaki 6 milyar, 7 milyar insana, Diyoruz ki biz Müslümanlar, Allah'a iman ederiz. Meleklere iman ederiz. Kitaplara iman ederiz. Kitaplara, Allah'ın kitaplarına iman ederiz. Yani, bütün peygamberlere verilen, birçok peygambere verilen sahifelere, Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'a, Davud aleyhisselama indirilen Zebur'a, İsa aleyhisselatu vesselama indirilen İncil'e, Muhammed aleyhisselatu vesselama indirilen Kur'an'a biz iman ediyoruz. Lâ nüferriqu beyne ehadin min rusulih. Allah'ın peygamberleri arasında ayrım da yapmayız diyoruz. Muhterem dinleyenlerim dikkat edin. Günümüzde Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselama iman etmedikleri gibi iftira ediyorlar. Hala iftiralarına devam ediyorlar. Tevrat'la devam ediyorlar. Okudukları Tevrat'la. İsa aleyhissalatü vesselam'ı yok etmek için çarmuha germeye teşebbüs etmiş ecdatları bunlar da aynı halet-i ruhiyeyi taşıyorlar. İsa aleyhissalatü vesselama inanmamakla bu insanların dünya insanını yönlendirecek, yönetecek kapasitelerinin olmadığını gösterir. Kendinden başkasını kabul etmeme hastalığı. Hristiyanlar Musa aleyhisselama iman ediyorlar. İsa aleyhisselatu vesselama imanı ifrata götürüyorlar ve İsa Allah'ın oğludur demek suretiyle sevgide aşırıya gidip kafir oluyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeme, onun dinini de yok etme konusunda dokuz defa ana hatlarıyla büyük haçlı seferleri düzenlemişler. E bu insanların da herkese müsamahalı bakma melekeleri gelişmez. Sen İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı aşırı sever, ilahlaştırırsan, ondan sonra gelen peygamberi de kabul etmezsen, ona iman eden milyonlarca değil milyarlarca insanı düşman kabul edecek olursan, senin yönetimin düzgün olmaz. Ama Müslümanlar dünyaya her gün şöyle deklere ediyorlar, ilan ediyorlar, bildiri sunuyorlar. La nüferriku beyne ehadim min rusuli. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız diyoruz. Dikkat ederseniz ben Musa aleyhisselam veya aleyhisselatu vesselam diyorum. İsa aleyhissalatu vesselam diyorum. Muhammed aleyhissalatu vesselam diyorum. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğine imanımın ölçülmesi mümkün olsa ona olan imanım yani en üst seviyede 100 derecede ise İsa aleyhissalatu vesselama olan imanım da aynı Yüz derecededir La nüferriku beyne ehadim Min rusulih Allah'ın peygamberleri arasında Biz ayrım Yapmayız Diyoruz Burada ben bir olayı anlatayım Daha önce de anlatmış Olabilirim Bir Müslüman Erkek delikanlıyla bir Hristiyan kız tanışmışlar, evlenmeye karar vermişler ama kız isteme döneminde kızın Hristiyan olduğu ortaya çıkmış. Kız Hristiyanlığını gizlemiyor ama o da Hristiyanlığa fazla bağlı biri değil. Oğlum, oğlanın babası ve annesi Hristiyan gelin istemiyoruz diyorlar. Kızın annesiyle babası da biz Müslüman damat istemiyoruz diyorlar. Çeşitli e, e, olaylar baştan geçtikten sonra biri tavsiye etmiş. Mahmut Toptaş Hoca demiş, onu bulun. O çıkış yolunu hep olumlu yönde arar ve bulur da demiş. Geldiler. Uzunca anlatmayacağım sonuç şu. Bak kızım. Bu delikanlı Yani siz dinlerinizi birleştirin İkiniz aynı dinde olun Dediğimde kız sevindi İlk defa sen böyle bir teklifte bulunuyorsun Herkes bana Benim Müslüman olmamı istiyor Sense Oğlum ya sen Hristiyan ol Veya kızım Ya sen Müslüman ol Dininizi birleştirin diyorsun Sen karar ver dedi bana kız Dedim ki bak bu delikanlı nasıl Hristiyan olsun? İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor bu. İncil'e iman ediyor bu. Bu ne yapsın şimdi dedim yani. Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar edecek, inancında eksilme meydana gelecek. Ben hiç kimsenin Kaybetmesini Eksilmesini Veya eksiltmesini istemem Ama sen Müslüman olursan İsa Aleyhissalatu vesselama Olan sevgin Normale dönüşecek O Allah'ın Kulu ve Rasulüdür İffetli Meryem validemizin Oğludur Diyeceksin onu gönderen Allah Celle Celaluhu, Muhammed ve Vesselam'ı göndermiştir. İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir diyeceksin, doğru yolda ilave inancın olacak senin. Dedim, makul dediler, sonradan duydum, evlenmişler, kız da Müslüman olmuş. 1400 yıllık tarihimizde, biz hakim olduğumuz yerlerde Hristiyanların me e, mecusilerin Yahudilerin canlarını mallarını kendi canımız ve malımız gibi korumuşuz. Burada bu bizim kendi yiğitliğimizden kaynaklanmıyor. Kitabın bizi yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Bunu İsrail Başbakanı Ehud Barak, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e itiraf etmiştir ve bütün gazeteler manşetten vermişlerdir. Sayın Süleyman Demirel, İsrail'e gittiğinde, Ehud Barak Başbakan'dı ve dediği şu, basın önünde diyor, gizli değil, Osmanlı Filistin'i 400 yıl idare etmiş, Kimsenin burnu kanamamış Biz ise 50 yıldır Hem o taraftan kan akıtıyoruz Hem de kanımız akıyor diyor Bu nereden kaynaklanır? İnsanların yönetimlerin elindeki rehber kitaptan kaynaklanır Bir kere bütün insanları biz Allah'ın kulu görüyoruz Bütün insanları İslam'ın muhatabı görüyoruz ve bütün insanlar hangi dinden olursa olsun, Müslüman bir ülkenin vatandaşı olarak, canlarının ve mallarının korunmasını, dinin emri olarak kabul ediyoruz. Onun için bizim hakim olduğumuz yerlerde, Yahudi ve Hristiyanlar yaşayabilmiş. Ama Yahudinin olduğu yerde, Hristiyan ve Müslüman yaşayamıyor. Hristiyanların hakim olduğu İspanya'da, Yahudi ve Müslümanlar yaşayamıyor bu inançla alakalı bir şey bu okumakta olduğunuz i kerime her gün okunmasının anlamı bu sevaba girmek için okumuyoruz bütün dünyaya bildiri sunuyoruz ama bu bildirimizin sonunda Allah Celle Arif bize sevabımızı veriyor o ayrı bir şey ve قالu ve attana bütün müminler şunu söylüyorlar. Ya Rabbi Kur'an'ını işittik. Peygamber Efendimizden işitiyoruz İşitmekle kalmadık biz. İtaat da ettik. Yani bilgiyi amele, eyleme dönüştürdük. Uflaneke <gülüyor> Rabbena ey bizim Rabbimiz affını istiyoruz ve ileykel mesir. Dönüş sana sana doğru geliyoruz. Ama affını istiyoruz ya Rabbi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse, hiçbir cana gücünün yetmediğini teklif etmez. Bize emredilenler Kur'an-ı Kerim'de emredilenlerin tamamı insanın yapabilecekleri. Yasakladıkları da insanın kaçınabilecekleridir. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişinin yaptığı işler kendisinin lehinedir, yaptığı kötülükler de kişinin aleyhinedir, zararınadır. Kimse kimsenin yükünü taşımaz diyor. Ve la teziru ziratun vizra ukhra diyor Rabbim. Herkes kendi yaptığının karşılığını görecek. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. İyilik yapmışsa iyilik karşılığı iyilik olarak karşılığını görecek. Kötülük yapmışsa da kötülük olarak karşılığını görecek. Bize en güzel duaları burada öğretiyor Rabbim. Rabbena la tu'akhizna in ev Ya Rabbi. Unuttuklarımızdan dolayı bizi hesaba çekme. Ya Rabbi, hatalarımızdan dolayı bizi cezalandırma. Rabbena ve la tahmil alayina ısran kema hameltehu aleladdine min qablina, ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri bize yükleme ya Rabbi. Rabbena ve la tuhamilna mala dağa getilen abi, ya Rabbi gücümüzün üstünde yük yükleme bize. Waafu anna Ey bizim Rabbimiz, bizi affet. Waqfir Lena, Ey bizim Rabbimiz, bizim günahlarımızı gizle. Yani bizim günahlarımız var. Yani amel defterimize güvenmiyoruz biz. Amel defterimiz kapkara olmuştur. Ama sen onun üstüne kapatı verirsin ya Rabbim. Gafir kelimesinde bu var. Suçun üzerini kapatma Kabahatın üzerini kapatma Kelimesi Gafera kelimesi örtme Gizleme manasını içerir Ya Rabbi Suçsuz demiyoruz ama Bizim Günahlarımızın üstünü kapativer Ya Rabbi Diyoruz Verhamna Ya Rabbi sen bize merhamet et Ente Mevlana e Bizim Mevlamız sensin Dostumuz sensin Sığınağımız sensin Yöneticimiz sensin Hani daha önce Anlatmaya çalıştım Veli kelimesinden Mevla Vali Veli kelimesi Allahu veliyyüllezine Amenu Yukricuhum minel zulümatilen nur Allah'tır Müminlerin dostu Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Rabbimiz dost. Daha inne mali yükmullahu ve rasuluhu ve'llezina amenu'llezina yuqimunus salate ve yu'tunez zakate behum rakiun. Sizin dostunuz Allah'tır, resulüdür. Namazını kılan, zekatını veren ve eden müminlerdir sizin dostlarınız diyor Allah Celle Celaluhu Mevlamız o olunca Bütün yeryüzü ve gökyüzü de ona ait olunca Gönlümüze güman gelmez bizim Keder gelmez Bu ayetleri okuyanlar da stres olmamalı hem ayeti okuyacağım. Hocam hem de stresliyim, sıkıntılıyım, üzüntülüyüm, kederliyim. Neye üzülüyorum? Çocuğu hamileymiş de yarın ne olacakmış? istikbali? Okutacak paraları yoğmuş. 20 yıl sonrasını düşünüyor adam. Oradan üzüntü duyuyor. İşte çocuğu 5 yaşına gelmiş de bunun düğün masrafını karşılayamazmış. Aldığı maaş gibi. İnsanlar 5 yıl sonrasının... ...on yıl sonrasının... ...stresini toplamaya çalışıyor. Halbuki sevgili peygamberimiz diyor ki... ...kuşlar gibi olunuz. O kadar hoşuma giden bir hadis ki... ...kuşlar gibi olunuz diyor. Kuşlar... ...akşam... ...yuvalarına doygun dönerler. Sabahleyin aç olarak çıkarlar diyor. Geceleri... ...gönüllerine keder gelmezmiş. Ya yüzünden bütün daneler yok olursa Kuşlar Böyle düşünmezlermiş Her tarafı kar yağarsa Yiyecek bulamazsam Bunlar aklına gelmezmiş Gelmesin sizin de Ama çalışın Çalışın kanat çırpacaksınız ee, Sabahleyin çıktığınızda iş yerinizde dağınızda tarlanızda Bağınızda bahçenizde sanayinizde Fabrikanızda iş yerinizde Çırpacaksınız, çırpınacaksınız Ama kafanıza takmayacaksınız Niye? E, Yaradan Mevlam'dır diyeceksiniz Rızkını veren o Fensurne alel kavmil kafirin Ya Rabbi kafirlere karşı sen bize yardım eyle Ya Rabbi diyoruz Böyle diyoruz ama Rabbim diyor ki intesurullahü yenzurküm. Bir başka ayet kerime. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'a demek Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve in yanzurkümullahü fela galibeleküm. Eğer Allah da size yardım edecek olursa kimse size galip gelemez diyor. E şu andaki dünyanın çeşitli yerlerinde mağlubiyetimizin temelinde bizim Dinimize sıkı sıkıya sarılmamamız yatmaktadır. Duaları dille yapmak olacak ama asıl dualar fiilen yapılacaktır. Kur'an'da bunun örnekleri var. Musa aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi su isterim diyor çölde. Kendine güvenmiş binlerce insan susuz kalmışlar. Ve isteska Musa rabbehu. Rabbim de diyor ki fekul nadrib bi asaki al-hajar. Sen de asağını taşa bir vur diyor Rabbim. Yani el dille dua yap ama elinle de bir dua yap. Baltayı toprağa taşa bir vur bakalım diyor. Kur'an'da bunun örnekleri bolca var. Nuh aleyhisselam ya Rabbi beni bu kafirlerin elinden kurtar diyor. Rabbim de diyor ki gemi yap gemi. Fasna'il fulke bi ahyunina ve vahyina diyor. Bizim gözetimimiz ve denetimimiz altında gemiyi yap diyor. Ayette de biz ya Rabbi bize yardım et bu kafirlere karşı diyoruz. Rabbim de diyor ki intasurullah ey ansuruk. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Peki dini biz yaşar ve yaşanır hale getirecek olursak faydası Rabbimize mi yok kendimize iffetli bir hayat yaşarız. Dünyamız cennet olur, ahiretimizde cennet olur. Rabbimiz yardımcımız olsun, bütün günleriniz hayırlı olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim.